Bir insanın gelişiminde doğumdan yaşamın sonuna dek geçirdiği belli evreler vardır. Bu evrelerden bazıları kişinin gelişiminde önemlidir. Benliğin, kendiliğin oluşumunda öneme sahip bu evrelerden biri erken çocukluk dönemidir. Bu dönemde kendimize, diğer insanlara ve içinde var olduğumuz dünyaya ilişkin bilgilerimiz oluşmaya başlar. Bunların tamamı sıfırdan başlanarak tek tek öğrenilir. Yaşamlarımızın en başlarında, ilk yıllarda edindiğimiz bu bilgi ve deneyimler zamanla kalıcı hale gelir. Kalıcı hale gelen bu bilgi ve deneyimlerin bir bölümü bizlerin işlevsel düşünmemize ve davranmamıza yardımcı olurken bir bölümü ise işlevselliğimizi ve çevremize uyumumuzu bozar. Uyum bozucu etki düşüncelerimizde ve davranışlarımızda ve diğer insanlarla iletişim ve etkileşimlerimizde kendini gösterir.